Recep Tayyip Erdoğan, yeni cumhurbaşkanı, potansiyel halife Kerem Çağlar Batılı hak gibi gösteren, çok konuşan, çok görünen ve çok bağıran Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi çıkmazına yönettiği halkın çoğunluğu tarafından cumhurbaşkanı olarak seçildi. İslam'dan önceki yahut İslam dışı dinlerin, kavimlerin yollarına arşın arşın karış karış tabi oldukları için iflah olmaz bir biçimde burunlarından zilleti soluyanlar, Cumhur'a yani kendilerine layık başkanı seçmiş olmanın kupkuru gururu ve kavak yerleriyle, estik başlarıyla vecd halindeler şimdi. Yeni Cumhurbaşkanı'nın literatüründe Cumhur'la acaba sadece misak-ı milli sınırları içerisinde yaşayan halk mı kastedilmektedir? Bu sorunun cevabını güncel siyasi gelişmeler çerçevesinde net olarak bulabilmek pek de mümkün değildir. Bunun için yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça ve ısrarla vurgulayarak ifade ettiği 2023 hedeflerinin kamuoyuna açıklanmamış bagaj kısmının deşifre edilmesi gerekecektir. 2023 tarihiyle şifrelendirilmiş hedeflerin gelişme ve kalkınma projelerindeki tüm istatistiki verilerde grafik oklarının daima tavana doğru yükselmesinin sağlanmasıyla sınırlı olmadığı yönünde ciddi emareler bulunmaktadır. Küresel küfür sisteminin lokomotif gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Obama'nın Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği büyük memnuniyet ve yeni görevinde kendisiyle beraber çalışmak için sabırsızlık içerisinde olduğu yönündeki mesajı bu çerçevede değerlendirildiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem muhafakatıyla nevi şahsına münhasır pek mühim bir göreve hazırlandığı düşünülebilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği hatta seçmen tabanında tatbik etmedeki başarısıyla övündüğü bir husus var. İslam'la demokratik değerlerin uzlaştırılmasıyla Asım'ın nesli hayallerinin gerçeğe dönüşebildiği dönüştüğü hezeyanı. Erdoğanizmin ana karakterinin muhafazakar demokratlık olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ileriki safhalarda bunun bölgesel çapta farklı şekillerde uygulanmasının değişik alternatifleri üzerinde çalışıldığını da tahmin etmek zor değil. Mesele, Türkiye sınırlarını aştığındaysa akıllara ister istemez her nevi küfür güçlerinin özellikle Orta Doğu'ya olan dikkatli ve yoğun ilgisi gelir epey uzun bir süredir gündemleştirilmeyen genişletilmiş Orta Doğu projesini yani GOP'u hatırlamanın tam zamanıdır. Arap ülkelerindeki diktatör yönetimlerce sistem dışına itilerek marjinalize edilmiş tüm İslamcı unsurların evvela ıslah edilmeleri, sonra da yeniden tanzim edilecek demokratik sürece katılmalarının sağlanması da halen gözlerden uzak tutulmaya özen gösterilen GOP'un en önemli hedeflerinden birisiydi. Arap Baharı diye isimlendirilen süreç, kopçuların hazırlıksız oldukları bir dönemde ve büyük ölçüde de kontrolleri dışında gelişince işler uzunca bir süre arzulanan mecrada yürütülemedi. Özellikle de Irak, Suriye ve Libya'daki Müslümanların yıpratma ve direniş safhalarını aşarak bölgesel hakimiyet alanları kurmaya yönelmeleri kopuda revize edilmekten kalbura çevirdi. Ancak unutulmamalıdır ki küfrün emperyal emellerinde asıl olan devamlılıktır. Hemen hemen her gün şartların değişebildiği, ittifakların bozulup yeni ittifakların kurulabildiği ve dengelerin lehte ya da aleyhte çok çabuk değişkenlik gösterebildiği Orta Doğu gibi bir bölgeye yönelik projelerde bu gerçekler göz önünde bulundurularak hazırlanır ve olgunlaştırılır. GOP çerçevesinde küresel sistemle uyumlu olmakla beraber daha aktif bölgesel aktör olmaya istekli bir Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefinin demokratik hilafet ilanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu hedef sürpriz ya da çok da yeni sayılmaz. Zira 100 yıldır adeta mefluç bir hale getirilmiş olan ümmetten daha fazla demokratik hilafet isteklisi batılı güçler bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefine giden yolun ilk temel taşının Tunus'tan döşendiği söylenebilir. Tunus'taki demokratik dönüşüm çabaları GOP'çular içinde büyük bir moral ve motivasyon vesilesi oldu. Böylelikle ağır aksak da olsa GOP hedeflenen yönde mesafe kat etmeye başlamıştır. Tunus'un demokrat İslamcıları tevhidin izzet libasından sıyrılarak demokrasinin zillet çuvalına girmekle GOP'a oldukça önemli katkılar sunmuş oldular. Netice itibarıyla bu girişim güneşi batıdan doğurmaya çalışmak gibi beyhude bir çaba olacaktır. Demokratik Hilafet ve Rekabet Mısır'daki hadiselerin seyre esasen Gopçuların beklentilerinin altında olsa da ileriki aşamalarda düzeltilebilir bir düzeyde tutulmaya çalışıldı. Kopun son tuğlası olan Demokratik Hilafet'in en ateşli savunucularından birisi de General Sisi'dir. Orta Doğu'nun ve genel manada İslam dünyasının kontrol edilebilir bir düzen ve birlik içerisinde tutulması için demokratik hilafetin ne kadar zorunlu olduğunu gerekçelendirerek anlatmaya çalıştığı bir tez çalışması var. GOP çerçevesinde hedeflenen Demokratik Hilafet Müessesesinin tesisi için yani kendi tezini bizzat tatbik etmek maksadıyla çok erken davranarak züccarcıya dükkanına dalan fil misali ülkesini darmadağın ederek büyük bir hapishaneye çeviren General Sisi sonuç itibariyle şu anda halkın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı sıfatını elde etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın General Sisi'yi tiran, diktatör gibi aşağılayıcı sıfatlarla anmasını Salt-Rabia meydanı katliamlarına bağlamak çok da gerçekçi değildir. Afganistan, Pakistan, Irak ve Yemen'de hemen hemen her gün onlarca mücahidin ve gariban köylünün katledildiği casusiye, insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla yapılan ahlaksız ve alçakça saldırıların emrini veren Obama'ya bir kez olsun sürçülisanla olsa dahi Kem söz söylemeyen Lecep Tayyip Erdoğan'ın, General Sisi'ye bağırıp çağırmasının başka nedeni var. Lecep Tayyip Erdoğan, Acemice ve Hoyrat'ca ortaya çıkmış olan bir rakipten duyulabilecek nefretin en yüksek dozunda Sisi'den nefret eder. Osmanlı'nın son döneminde sembolik de olsa varlığını devam ettiren hilafet müessesesi 3 Mart 1924'te Mürtet Cumhuriyet kadrolarınca kaldırıldı. İleriki yıllarda o devrin en güçlü emperyalist devleti olan İngiltere öncülüğünde Londra güdümlü bir hilafetin yeniden kurulabilmesi için uzun ve yoğun çabalar gösterildi. İngilizlerin bu şeytani planlarını ciddiye alarak da Hindistan'dan, Kafkasya'dan ve daha birçok İslam beldesinden alimler ve münevverler Kahire'de toplanarak uzun süre havanda su dövdüler. İslam ümmetinin en azılı düşmanlarının başında gelen İngilizlerin 1920'lerin sonlarında kurmaya muvaffak olamadıkları çakma hilafet müessesesini 21. yüzyılda en yakın müttefiki ve tabii olarak şimdiki patron konumundaki ABD ile birlikte yeniden tesis ederek özellikle sünni İslam dünyasına takdim etme arayışları ve çabaları halen devam etmektedir. Bundaki maksatları da sırf kendi çıkarlarını ve güvenliklerini garanti altına almak ve ümmet ipini çakma hilafet iğnesine geçirerek herhangi bir misilleme tehdidi olmadan rahat ve huzurlu bir dünya kurup kontrol altında tutmaktır. Demokratik hilafete uygun özelliklere sahip müstakbel halife Laik bir devletin başında olduğu halde kişisel olarak laikliğe mesafeli olduğunu beyan eden, demokratik değerleri benimsemiş ve özümsemiş, batılılar karşısında dersini iyi çalışmamış çocuk gibi süklüm püklüm ezilmeyen, hemen hemen her konuşmasında Burma'dan Bin Gazi'ye, Mogadishu'dan Kudüs'e, Bağdat'a selam gönderen, ümmetin hamisi ve kahraman evladı pozisyonunu muhafaza edebilmek için, batıya çatmaktan geri durmayıp, siyolistlere demediğini bırakmayan bir liderin, sünni İslam ümmetine demokratik, Demokratik halife olarak takdim edilmesinin geniş Orta Doğu coğrafyasında kayda değer somut bir karşılık bulması bugün itibariyle zor gibi görünse de denemeye değer, riski düşük ve masrafı da az küresel destekli bir girişim olacaktır. Hem zaten hedeflenen tarih bugün değil 2023'tür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan sonraki konuşmalarında milli birlik iri ve diri olmak gibi alıçıla gelmiş dilden ziyade ümmet ve İslam coğrafyasını da içine alacak, daha kapsamlı, gönülleri okşayıcı, duyguları harekete geçirecek yeni bir dil geliştirecektir. Son dönemde dolaşıma sokmaya çalıştığı sünnilik vurgusu yapan bir dil kullanmaya başlamış olması da bunun ilk işareti olarak değerlendirilebilir. Bunun bir sebebi de şudur. Gopçular da çok iyi bilmektedir ki Şia, Rafizi dünyası adı demokratik de olsa Ehl-i Sünnet'e nispet edilen hiçbir hilafet teşebbüsüne sempatiyle bakmaz. Rafizilerin kendilerine özgü apayrı bir din ve dünya tasavvurları ve pratikleri vardır. Bu dünyalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 21. yüzyılın önde gelen saptırıcı önderlerinden biri olan Fethullah Gülen'in de GOP'un Demokratik Hilafet Makamına hazırlandığı uzun zaman önce bu konularla ilgilenen dar bir kesimde dillendirilmekteydi. Kendisini has bir öngörüyle 1970'li yılların ortalarından itibaren bu hususta teorik sondajlar yapmaya başladı. Sonraki yıllardaysa bu fikriyatını pratize ederek en son herkesin görüp şahit olduğu devasa bir organize güce ulaştı. Bu hedefe ulaşma yolunda İslam'ın asılları üzerine ciddi tahribatlar yapmaktan kaçınmadı. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yoluyla ve kitler üzerindeki karizmatik etkisini kullanarak halkı hidayetten daha da uzaklaştırıp demokrasi batağına sürüklemesi gibi Fethullah Gülen'de mistik tasavvufi vasıtalar kullanarak başta müritleri olmak üzere birçok insanı tevhidden koparıp sapkın itikatlara yöneltmiştir. Böylece birinin boş bırakmış olduğu alanı diğeri çok kısa sürede doldurmuştur. Şehirleri ve ekinleri helak eden büyük yangınların çıkış sebebi genellikle küçük kıvılcımlardır. Tıpkı bunun gibi Recep Tayyip Erdoğan'la Fethullah Gülen arasındaki kavganın zahiren görünen sebebi de çok basit meselelerdir esasen. Asıl mesele Sünni İslam dünyasında küresel sisteminde teşvik ve desteğiyle demokratik halife olma mücadelesinin yansımasıdır. Kavganın tarafları arasında en mühim husus devlete, devletin kurumlarına hakimiyet meselesiydi ki bu da çok önemsenmelidir. Zira Fetullah Gülen'in muhtemel bir hilafetinde devlet kurumlarındaki örgütlülüğünden dolayı daha etkin, sözü dinlenir ve güçlü görünmesi mümkün olabilecekti. Recep Tayyip Erdoğan açısından Fetullah Gülen artık bir haindir, sisi ise kan içici bir tiran. Demokratik değerlere bağlı ve Batılıların güvenebileceği lider pozisyonunda başka bir kimsenin görünmediği günümüzde elde ettiği yeni konumuyla beraber Erdoğan'ın demokrat karakterli halife-i ruh zeman olma yolunda hayli şanslı olduğunu söylemek mümkündür. Başsız ve darmadağınık olan ümmete neredeyse bir asırdır bir türlü uydurulamayan halifenin vucubiyeti ortadayken, böyle bir vazifenin 1924'te zail olduğu yerden birisine tevdi edilmesi de gayet doğal karşılanacaktır. Zira yiğit düştüğü yerden kalkar veya iğneyi nerede kaybettiysen orada aramalısın. Recep Tayyip Erdoğan 2023 hedeflerine doğru yol alırken, Gopçular aradıkları iğneyi bulmuşlar denebilir. Küresel küfür sistemiyle barışık olmayan hilafet makbul değildir. Ülkemizin İslamcılıktan geçinen İslamcılık esnafının en ıslahatçılarından en radikaline kadar demokrasi batağına batmayan yok gibi. Hilafet makamı üzerinde dahi ciddi hesaplar yapma cüreti gösterebilen demokrasi güçlerinin işlerini hayli kolaylaştıracak bir tablodur bu. Günümüzde dahi durum böyleyken demokratik hilafetin ilan edilmesinin planlandığı 2023'te İslamcılık esnafının hali pür melalinin daha vahim boyutlarda olmasından endişe edilir. İşlerin bölgesel düzeyde olabildiğince sorunsuz ya da daha az sorunlu bir şekilde yürüyebilmesi için önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin de potansiyel harife Erdoğan'ın yıldızı özellikle de Sünni İslam dünyasında çokça parlatılmaya çalışılacaktır. Yıldızın parlayabilmesi veya parlatılabilmesi içinse karanlığa ihtiyaç vardır. Zira gündüz gözüyle ortaya çıkan yıldızlar ancak bir sinek boyutunda görünebilir. Sikes-Piko sınırlarını dozellerle dümdüz ederek Suriye ve Irak'ta büyük bir bölgeyi kontrol altına alıp kendi ifadeleriyle nebevi menhec üzere hilafet ilan eden İslam devletinin ortaya çıkmış olması, gopçuların yıldızlarının parlaklığını gösterebilecekleri karanlığı bulmalarını hayli zorlaştıracaktır. İslam Devleti'nin ilanı ve halife tayini Gopçularla bilimum demokratik ilafet yanlılarının bekleyenlerin hesaplarını altüst edip ters onu gibi başlarına geçirivermiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Gopçularla ortaklaşarak 2023'e dair en önemli hedefleri arasına aldığı Demokratik Hilafet'in gerçekleşme şansı, yeni kurulan İslam Devleti ve Hilafet'in ilanı sonrasındaki şu süreçte zayıflıyor gibi görülse de belirlenen tarihe kadar oldukça uzun bir zaman olduğunu hatırlatmak gerekir. İslam Devleti ve Şeyh Ebubekir El Bağdadi'nin hilafet ilanı sonrasında uluslararası küfür şebekelerinin bir numaralı Müccün'ün başı Obama nebevi menhec üzere olan hilafeti kastederek hilafetin ilanına asla izin vermeyeceğim mealinde bir beyanatta bulundu. Ondan kısa bir süre önce de Avrupa Birliği liderleri acil olarak yaptıkları toplantı sonrasında Şeyh Bağdadi'yi kastederek hiçbir surette hiçbir yerde hilafet ilanını asla kabul etmiyoruz şeklinde bir deklarasyon yayınladılar. Beynel Milel, küfür önderlerinin zıplamalarına neden olan hilafet müessesesi onları neden bu kadar yakından ilgilendirmektedir acaba? Bu makamı kendi aralarında anlaşıp Recep Tayyip berduana rezerv etmiş olmalarından dolayı olabilir mi? Küfrün karakteri her yerde aynıdır. Uluslararası küfür şebekeleri egemen konumlarını ve yüksek çıkarlarını korumak adına tıpkı 1920'lerin sonlarındaki girişimlerinde görüldüğü üzere, gerekli gördüklerinde bizzat kendi kanlı, kirli elleriyle ümmetin başını bağlayacakları bir hilafet müessesesi teşkil etmekten kaçınmayacaklardır. Yerel ya da uluslararası tüm küfür güçlerinin en tipik yaklaşım tarzıdır bu. Hedefe ulaşmak için her yolu mübah sayan fikri zürriyeti değil midir bunlar? Küfrün genetik olan bu yaklaşım tarzını gösteren minik bir anekdodu anlatmakta fayda var. Geçmiş yıllarda tevhid daveti çalışmalarından ötürü derdest edilerek gözaltına alınan genç bir Müslümanın işkenceler eşliğinde devam eden sorgusuna bir ara o emniyet müdürü de katılır. Henüz 20'li yaşlarda olan genç Müslümana amacınız nedir, ne istiyorsunuz diye sorar. Genç Müslüman da Rebi bin Amr'ın radiyallahu anh Rüstem'e verdiği cevaba benzer bir cevap verir. Küfür rejimini ortadan kaldırıp yerine İslam şeriatını hakim kılmak istiyoruz. Emniyet müdürü hiddetlenip tepinerek eğer bu memlekete şeriat lazımsa devlet istediği zaman onu da getirir. Size mi kaldı bu işler diye böyürür. Bir asırlık bir proje olan demokratik hilafetin tesisinde başarılı olunması halinde etki ve kapsamı alanına peyderpey girecek olan ülkelere de Türkiye gibi kokteyl dindarlıkla beraber süreç içerisinde barış ve istikrar ihracı gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Nihai amaçsa Sünni İslam coğrafyasında batıya ve batılı değerlere yönelmesi muhtemel tehditler ve düşmanlıkların mutlak bir otoriteyle zapt-u rapt altına alınmasıdır. Ağacı gövdesi üzerine deviren baltanın sapının ağaç ürünü olması misali bunu da ümmetin renginden olup dilini konuşan bir rüveybida üzerinden gerçekleştirmek üzere pusuya yatmış durumdalar. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını alt üst ettik. Nemn Suresi 50. Ayet Dinini diğer bütün dinlere üstün kılan, Resulünü ve müminleri izzetli kılıp küfrü zelil eden, aziz ve celil olan Allah'a hamd, merhamet ve melhame Peygamberi Muhammed'e en üstün salat ve selamlar olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 32. sayısında yayınlanmıştır.